İzal Rozental ile Haftanın Karikatürleri Günaydın İzal, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Hoş geldiniz İzal Bey. Merhabalar çamım. Ne ile başlıyoruz? Ee, haftanın haftanın karikatürlerine? Aslında haftanın önemli olayı ki devam ediyor hala. Bugün de Birleşmiş Milletler'de toplantı var. Ee, i̇klim. Ama e, hızlıca şöyle bir Orta Doğu'ya göz atalım istiyorum. Çünkü karikatürler birikti. Hatta bir takım dinleyici istekleri gelmeye başladı. Geçen hafta da iklim konuştuk falan. Blue Girl'den hiç söz etmeden dediler falan. Onu haftaya bırakalım. Çok güzel bir karikatür var çünkü. Hmm. E, ve dinleyici isteği geliyor. Yani biz baya <gülüyor> e, dinleniyoruz. Karikatürcü dostlar eksik olmasınlar. İşte e, Dalyan'dan Bursa'ya, Ankara'dan Berlin'e. Pek çok yerden e, böyle e, tepkiler geliyor. Şimdi... Orta Doğu dedik. önce İsrail'e bir e, göz atmak istiyorum. E, orada e, sal hani ikinci seçimde de sağlayamadı iki parti. Ancak Netanyahu'nun e, yenilgisi olarak e, söyleniyor. E, i̇ki milletvekili daha az çünkü. Evet. Iki yani. Şimdi tabii bunun e, Netanyahu'nun görevde kalıp kalmayacağını görmek için epey beklememiz gerekecek. Hatta belki bir üçüncü seçim daha. Gerçekleşecek yakın zamanda. Ben ebedi seçimi öneriyorum. Fena değil diye. Yani. Ekonomiyi de geliştiriyor. Evet, evet, değil mi? Şimdi Michel Kişka, İsrail'in çok sevgilen e, muhalif karikatüristlerinden bir tanesi e, ve hatta bana e, söylediği son seçimde oy kullanabilmek için karısıyla birlikte çok uzun ve masraflı bir yolculuğu göze almış. Yok, yani yurt ne? dışındaymış. Hı -hı. Evet, Hı -hı. programını değiştirmiş gelmiş. Deydi mi bilmiyorum. Tatmin oldu mu sonuçtan bilemiyorum ama bana da çok tanıdık geldi bu hikaye. E, ...Kişkan'ın Kishka'nın Le Monde için e, çizdiği karikatür çok ayrıntılı ve çok da anlamlı bir karikatür. E, karikatürde ile... Lieberman'ı böyle sığınak gibi bir yerde görüyoruz. kapalılar... E, ortam hakikaten bir sığınak, karanlık. Fakat e, yerin altında falan Evet, yani. evet, yer altında yani e, korunaklı bir yer. Ee, ve tıpkı bu e, Selahattin'in şu önünde oturduğu e, teknik masa gibi bir teknik masa var önlerinde. E, fakir, televizyon monitörleri var. Yani bizim bu cam yerine televizyon motor, monitörleri var. Ben alt, dokuz tane sayıyorum belki daha fazladır. E, monitörlerde ise o seçimin... İki oyla daha iyi olsa, iki mi üç mü ee, emin değilim. İki oyla galiba. Ee, yani iki milletvekili. Evet, bari bari. Fazla. Benim, ma ben mavi benim. Beyaz ittifakının lideri Beni Gans var bütün monitörlerde. Ee, Netanya ona bakıyor. Ve konuşuyorlar. Fakat konuşma balonlarına geçmeden, o içeriklerine geçmeden önce kumando tablasına şöyle bir bakalım istiyorum. Kumanda masasında pek çok kırmızı unsur görüyoruz. İşte mesela e, kırmızı bir telefon, bir fanusun içinde bulunan... ...kırmızı bir düğme... ...tehlike anında basılacak herhalde ki hemen yanında onu kırmaya, farusu kırmaya yarayacak... ...kırmızı bir çekiç var... Ee, ...ayrıca bolca kuru kafa ve nükleer e, tehlike düğmeleri görüyoruz... Ee, maske var... Efendim? Maske de var... Evet nükleer evet maske var şey, şey var gaz torunlu... maskesi ne bileyim... Maskesi. E, ...levye var bir tane... ...hepsi kırmızı bunların... ...bunun yanı sıra bir de bütün ekranlarda altmış bir sayısı görülüyor... Bu hmm. 61 tabi, hatta Ecolizer'in ibreleri bile bakarsan e, 61'de e, durmuşlar. 61 e, İsrail Meclisinde hükümet olabilmek için gerekli olan sayı. Evet. E, bütün bu ayrıntılardan sonra Benjamin Netanyahu ile Liberman'ın konuştuklarına bakabiliriz. E, Netanyahu ekrandaki Gans'a Gans bakıyor ve e, şöyle kendini ifade ediyor: Bu pis solcuyla her türlü koalisyonu reddediyorum. Şimdi Liberman izahat veriyor yani bir tür simultane çeviri yapıyor. Pis solcu dediği benim. <gülüyor> Bilindiği gibi Liberman aslında aşırı milliyetçi. Evet. Ee, tabii burada, burada derin bir anlam var tabii şey olarak. Yani aslında Netanyahu her şeyi göze almış vaziyette. ...bir şekilde iktidardan... Evet, yoksa yolsuzluk soruşturmaları tabii. başlayacak... ...ve bir hapse de girmesi ihtimali... ...bayağı var. var evet, Mahkeme evet. kabul etmedi, evet. uzatmayı çünkü... ...ertelemeyi. Hı hı. Evet. Şimdi Orta Doğu'dan ayrılmayalım... ...bir süreliğine... ...geçen haftanın başında... ...Suudi Arabistan'ın petrol devlerinden... ...Aramko'nun o iki rafinerisinde... ...insansız hava aracılarıyla... ...büyük bir saldırı gerçekleşmişti... İki büyük petrol tesisi de, Aramkon'un iki tesisi de alevler içinde kalmıştı. Bayağı söz etmiştiniz siz geçen evet, hafta evet. başında. Dinlemiştim ben de. O, o zaman da petrol fiyatları birdenbire fırladı falan. Daha sonra yangın söndürüldü. Her şey kontrol altına alındı. Fiyatlar da kontrol altına alındı falan. Saldırıyı da Yemen'deki iç savaşın taraflarından biri olan Husiler evet. üstlenmiş silerin sözcüsü rafinelere onron ile saldırı gerçekleştirdirlerini onron değil mi <gülüyor> onron ile e, saldırı gerçek gerçekleştirdiklerini duyurdu şimdi bizim konuyla ilgili karikatürümüzü yine İsviçreli çizer e, yakından tanıdığımız Patrick şapat e, Evet şapat Çizdi Fransa'nın Kanar Anşene dergisinde Yayınlandı bu karikatür Karikatürde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı görüyoruz Öfkeyle iki kolunu Kaldırmış çok hiddetli Kapkara dumanlar tüten Petrol rafilerinin önünde Böyle duruyor ve haykırıyor eee öfkeyle haykırıyor. Kahrolası şiiler kutsal yerlerimize hiç saygı göstermiyorlar. <gülüyor> evet, <gülüyor> Kiev-Medini'yi kast ediyorlar. Ee, yok hayır. petrografi hani ara konuyla eee falan kast herhalde. <gülüyor> evet, e, şimdi ana konumuza dönebiliriz. Bu haftan ana konusu tabii Cuma günü Türkiye dahil 139 ülkeydi. <gülüyor> Galiba daha fazla. Ee, 160'ın üzerinde. Evet, üzerinde diye okudum ben de ülkede. Hükümetleri farklı iklim... rakamlar var ama yani evet. 160, 180'e yakın bir şeyden bahseden rakamlar da okuduk. Muazzam, muazzam. Dünyanın her fik, tarafı yani. denebilir yani. Bu da çok enteresan. Bir ufak parantez açayım. Yani dünyanın en büyük iki e, otoriter rejim, üç hatta e, yani Çin, Rusya da izin verilmedi. Yani orada e, resmen baskılandı. Bir de Kuzey Kore'yi söylememe bile gerek yok zaten. Ama bunlarda da izin olabilseydi yani dünya Hop oturup hop kalktığını rahatlıkla görmüş olacaktık. Neyse. Evet. Ee, aslında karikatürcülere de tabii e, harekete geçirdi. Çünkü çok sayıda karikatür çizildi hafta içinde. Ee, i̇lk karikatürü ben İngiliz e, karikatürcü Andy Dewey'den e, seçtim. E, orada kalabalık bir eylemci toplumunu çiziyor ki gerçek öyle. Herkesin elinde pankartlar var. Çok da güzel çizmiş böyle rengarenk bir karikatür. Ee, geleceğimi koru, küresel ısınmayı e, durdur. Ee, bu benim geleceğimdir falan gibi ee, bildiğimiz pankartlar var. Herkes e, göstericilerin elinde. Tabi bunların en önünde de doğal olarak Greta Thunberg'i çizdi. E, genç kızı. Greta'nın elindeki pankartta da ...Climate Action Now, yani eylem, iklim, iklim için şimdi, şimdi. evet. Ee, ve Greta, e, Greta elini şöyle uzatmış, insan o kalabalığı gösteriyor. Ee, şöyle diyor, beni dinlemeyin, onları dinleyin. Yani daha önce biz evet. bilim adamları için aynı şeyi söylemişti, evet. bilim adamlarını dinleyin. Bu karikatürde de, <gülüyor> yani artık bu kalabalığı dinleyin. Evet. ...bir kulak verin, ne diyorlar, ne istiyorlar diye. Güzel bir karikatür. E, i̇kinci e, karikatür yine bu konuda. E, İtalya'dan geliyor bu. Enrico Bertuccioli çizdi. E, o tehlikeyi herkesin anlayabilmesi için... ...konuya biraz daha şematik, daha grafik bir stille yaklaştı. E, Demokles'in e, kılıcını kullandı Bertuccioli e, bu tehlikeyi anlatmak için. Ee, karikatürde oldukça yalın ve grafik bir anlatım var. Ee, kral koltuğuna oturmuş olan Demokles'in o başının üstüne her an yukarıdan bir at kılına bağlı olan e, kılıç düşecek. Ve e, sivri kılıç Demokles'in kafasını e, denecek. Evet, evet, Kılıbe Yok edecek onu. Fakat kılıca dikkatle bakıyoruz şöyle. Ee, bu sivri ve keskin kılıç aslında kılıç değil... ...Issı ölçer bir termometre, Termimetre. evet termometreyi kılıca e, dönüştürmüş sanatçı. E, zaten atkılı koptuğu anda kılıcanın saplanacağı yer de demoklesin kafası değil. E, üzerinde yaşadığımız e, gezegen, gezegenimiz yani dünyamız... Konu bu kadar basit ve anlatım da bir o kadar etkileyici. Bence Göklüzü tam de afiş olacak. Kıvırmış böyle. Evet. Kıpkırmızı nerede? Evet, evet. Turuncu daha da ürkünç bir renk olmuş. Evet. Evet. Ee, bizde de bu konuda karikatürler çizdi. Taneral bütün bir hafta bunu çiziyor, çizmeye devam ediyor. Ee, fakat ben Cuma günkü gösterilerden sonra Habertürk'ten Can Baytak'ın e, çizdiği karikatürü. Komik olduğu kadar da e, konuya bir başka açıdan dikkat çekmesi e, bakımından önemli buldum. Onu aldım. E, karikatürde böyle odasında bilgisayarının başında oturan tipik bir Türk genci var. Saçlar böyle üstten uzun palmiye gibi ya da ibibik kuşu mu deriz? böyle <gülüyor> evet. evet diken gibi yukarı doğru açılıyor. Çenesinde de küçük bir keçi sakalı görüyoruz ki bu da delikanlının yaşı konusunda bize bilgi veriyor. Yani muhtemelen 17-18 yaşlarındadır bilgisayarın ekranında ekranında yine şiddet içeren bir film ya da oyun görüntüsü var ders çalışma masasının önüne de taraftarı olduğu futbol takımının 2019-2020 yılı takım kadrosu posterini asmış fotoğrafını asmış delikanının annesi kızgın bayağı kızgın annenin üzerinde bu geniş oldukça geniş gövdesine dar gelen Böyle bir Green Pierce tişörtü var. Bir elinde de elektrikli süpürgenin e, sapını tutuyor. Odanın tozunu alıyor besbelli ama... ...diğer elini de beline dal, e, dayamış. dayamış. Kızgınlıkla delikanlıya söyleniyor. Ya el alemin çocuğu 16 yaşında iklim grevi başlatıyor. Sen halen evde pinekliyorsun. Üst kattakinin kızı da çevreci olmuş. Kime çektin sen bilmem ki. Oğlanın... Oğlanın söz, bu sözlere cevabı gayet yerli ve milli ama. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok reis. <gülüyor> evet, çok tipik bir cevap. Ee, roller bu karikatürde tamamen tersine dönmüş tabii. Ee, ben de hafta içinde e, annemle böyle farklı bir durum yaşadım. Ee, günaydın anne. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> ee, Programlarınızı düzenli takip ediyor ve eleştirilerini de program biter bitmez hiç yani sakınmıyor. Ee, hiç sakınmıyor, acımıyor da. Acımasızca iletiyor. Çok fazla ı dedin, ö dedin diye. <gülüyor> Benim o, de başına geldi o ama zamanla alışıyorlar. Biz o zaman 5 alıyoruz. Ben dememeye çalışıyorum <gülüyor> Siz Değiştirmiyor evet. musunuz peki durumunuzu? Eleştirilere uymayı düşünmüyor musunuz arkadaşlar? Benim uyaracak annem yok artık maalesef. Ee, biz bir uyarırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Ee, annem biraz üzüntülüydü. Bir sıkıntısı var Sağlık sorunu nedeniyle çok fazla hareket edemiyor. Ee, ben bu halimle diyor pankart alıp sokaklara çıkamam diyor. Bunun yerine de elimden geldiğince arkadaşlarıma telefonda olsun veya e, bir araya geldiğimizde olsun konuyu açıyorum. Ve fakat hiç oralı olmuyorlar diyor. Nasıl Zamanla olacaklar. Hatta Bağsar'ı da. diyor dalga bile geçiyor bende. Yani tuhaf e, sözcüklerle ya ne kadar zamanımız kaldı e, elemizden ne gelir ki falan filan sana mı düşmüş diye en çok bu ağırına gidiyor ben bu sözler. Ben de haddim olmayarak bir ufak at, e, sözü ona hatırlatayım hepimize. Bu da geçer. Yahu evet, sözü. Bu evet. <gülüyor> Bu da geçer. <gülüyor> Neyse e, ben de kendisine zaten bırakmak yok. Aynen devam dedim. Değil mi? Çok iyiyim. Son karikatür e, çok usta bir çizer Bob Moran'dan. E, Bob Moran hemen hemen İngiltere'nin veya dünyanın çok saygın gazetelerini... E, ...karikatürlerini gördüğümüz e, e, usta bir karikatürcü. E, <gülüyor> i̇ki konu. konuyu çok güzel bir şekilde bir araya harmanlamış e, bu İngiliz karikatürcü... İklim grevi ve Brexit. Şimdi e, aslında böyle bir çizimi gerçekleştirmek için gerçekten de çok usta olmak lazım. Çünkü bu bir portre ve portre karikatürde Bob Moran Greta Thunberg'i çizmiş. Şimdi karikatürde Greta'yı elindeki o klasik İsveççe yazılı e, pankartıyla İklim görüyoruz. Grevi. E, fakat bu o saçları örgülü pembe yanaklı kız... Sanki Greta değil değil mi? <gülüyor> yani Çünkü ağlak bir ifadesi var ki Greta'ya da alışık değiliz o ağlak ifadeyi görmeye. Artı e, yüzü de oldukça tombul. Şimdi dikkatle bakınca e, görüyoruz ki bu ağlak suratın sahibi aslında Boris Johnson. Yani İngiltere Başbakanı. E, ve pankarta dikkatle bakınca İsveç dilinde. Yani dikkatle bakmaya da gerek yok. Şöyle <gülüyor> harflerine bakıyoruz tamam mı? E, Greta'nın pankartında e, Skoll... ...Skoltrake for Klimatet yazıyordu. Evet. Değil mi? O e, ikonik e, fotoğrafı evet. var e, Greta'nın. Pankartı tuttuğunda okulun e, önünde. El yazması. E, burada o yazının yerinde... ...Prorogatek for Brexited yazıyor. <gülüyor> şimdi bu muhtemelen İsveççe değil. Ben İsveççe bilmiyorum. Ben de. Ben de. Fakat İngilizceyi çağrıştırıyor değil mi? Böyle e, deforme edilmiş bir İngilizce. Yani İngilizceye bakarsak şimdi... E, tatil e, pro, prorogatek meclis, yani meclis ara tatili, vermek. Evet. Brexit'i ara verelim ve hatta e, evet Brexit için tatil diye meclis bir anlam çıkartıyorum. Tatil, evet. Evet, e, yani Greta e, tüm dünyada ilgiyi çekmeye devam ediyor. Umarım... Batan bir gemide bunu aslında çekmiş gibi bir hali var. Evet, evet, Dekorda evet, evet, gemide... tabii, tabii, arka fonda bir gemi var. Ee, can kurtaran e, simidi var tabi. Evet. Batan bir gemi de yani batacak yani, herhalde. Evet. Batacak herhalde. Ee, evet, harika. Bu haftalık <gülüyor> hangisinden <gülüyor> Birinci evet, olarak seçim, oylama. Benim önerim Damokles'in kılıcı. Benim ee, Onun bir ha yanlamasına koyarsak olur. Öyle mi? Ama Aa, o, o zaman da anlamını olmaz. kaybeder Çünkü maalesef e, evet, Yatay olması lazım o, o zaman O zaman Boris Johnson'ı koyalım Boris <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> e Johnson'ı koyalım ya Böyle güzel bir günde Boris Johnson'ın suratını görmek istiyor musunuz Ömer Bey gerçekten <Gülüyor> e... Başka bir şeyler var mı <gülüyor> E O zaman <Gülüyor> Hemen çizelim bir tane can. <Gülüyor> İşte belki de Şeyi koyalım Greta'yı Greta. ve kalabalığı koyalım Greta, Zaten Greta, yine anlam evet, evet. ve önemine de en doğrudan uygun düşen o Bir evet. şey ediyor işaret ediyor Evet. Peki sevdik çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim iyi haftalar iyi yayınlar İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri